Bugün yine Aynur Tuncel arkadaşımız ve İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Tuğçe Duygu Köksal meslektaşımız yayınımızda. Son günlerin en önemli olayı Barolar ve Barolar Birliği ile ilgili avukatlık yasasında yapılacak değişikliği 3 haftadır konuşmuştuk. Ama son haftaya doğrusu da yapılacak bu değişikliğin dışında, bugüne kadar hiç tartışma konusu olmayan ve tartışıldığı zaman da hep aynı sonuca ulaşılan bir toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı, özgürlüğü, bunun kullanım biçimiyle ilgili fiili bir durum yansıdı. Ee, neredeyse Türkiye'nin tüm illerinin baro başkanları bu yasaya karşı olduklarını söylediler. Ee, bu değişikliğin e, avukatlık mesleğine avukatlığın yargı içinde aldığı yere uygun olmadığını söylediler. Ve sonuçta da e, herkes hafta başı Ankara'da e, bunu e, önce ee, baro Başkanları Ankara'ya e, Anıtkabir'e gidip orada e, Anıtkabir'de buluştuktan sonra da gerekirse meclise ve siyasi parti liderlerine bu e, olmazı anlatacaklarını ifade ettiler. Ama e, Türkiye'nin neredeyse tüm baro başkanlarının 60 küsür baro başkanının Ankara girişinde Ankara'ya girişini polis engelledi. Evet. E, silahsız, saldırısız ve işte yaklaşık 64 baro başkanı e, yeşil pasaportları vardı belki ama e, Ankara'ya bile giremediler. Yani başkentlerine giremediler. E, anayasada çok açık bir düzenleme var. Herkes silahsız, saldırısız gösteri yürüyüşünde bulunabilir. Bunun için izin almaya gerek yoktur. Bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de böyle. E, ceza e, daireleri kararlarında, ceza genel kurulu kararlarında böyle. Anayasa Mahkemesi kararlarında böyle. Tartışmasız bir şey. Ama e, bu Mara Başkanları ee, Ankara'ya sokulmak istenmedi. Sonra e, görüşmelerden sonra nasıl olduysa Barı başkanları Ankara'ya girebildi. Belki de bizim bilmediğimiz veya benim bilmediğimiz bir konu var. Herkes yeşil pasaportlarını gö gösterdi. Polis o zaman ha yeşil pasaportunuz varsa buyurun Ankara'ya girin dediler. Böyle bir şey oldu. <gülüyor> Şimdi e, hakikaten anayasada bu kadar açık bir hüküm var. Aslında İfade özgürlüğünün üç temel sacaya var. Birisi insanlar düşündüklerini ifade edecekler. Bunun bütünleri olarak kimseye düşündüklerini inandıklarını söyleme zorlaması yapılamayacak. Ama bu ifade özgürlüğünün Diğer iki önemli unsurlarından birisi örgütlenme özgürlüğü. Çünkü insanlar inandıkları ve düşündükleri şeyi örgütlenebildikleri sürece bu ifade özgürlüğünün bir anlamı ve değeri var. Ötekisi de insanlar bu düşüncelerini açıklamak, yayabilmek, insanlara ulaştırabilmek için propaganda yapabilecekler. Bunlardan en önemli araçlardan biri de toplantı ve gösteri yürüyüşleri. Ee, bunun için özel yasa düzenlemesi var ama tartışmasız olan konu şu ki e, bunun için bir izne gerek yok. Sadece toplantı ve gösteri yürüyüşünü yapanların güvenliklerinin sağlanması açısından e, yasada e, vilayete en yüksek e, şeye e, matama, idari, makamı, idari yani. makama bildirim gibi bir düzenleme var. Evet, e, önce isterseniz Aynur Hanım'dan bu yasal düzenlemelerle ilgili gene bir açıklama isteyelim. Sonra Anayasa Mahkemesi bu hak ve, ilgili, e, ve özgürlükle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu hak ve özgürlükle ilgili ne diyor? Duygu Tuğçe, Duygu Köksal meslektaşımızdan e, bilgi isteyelim. Evet, merhabalar herkese ben de iyi günler diliyorum. Ee, tabii ki 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki kanundan söz edelim. Ee, bana orasını herhalde uygun buldunuz ama e, bu arada <gülüyor> e, süreci de lütfen. Ee, yani, evet e, o zaman süreçle ilgili elimde e, iki tane açıklaması var Sayın Durokoğlu'nun. Şu an İstanbul Barosu'nda yönetim kurulu toplantısı var. Gündem çok yoğun o yüzden başkanımız e, çok istediği halde e, bu canlı yayın bizim şu an yayınımız yayına katılamadı. Bant yapmaya da olanağımız yoktu kayıt yapmaya zamansızlıktan. O yüzden ben kendisi gelseydi neler söylerdi bilemiyorum ama e, İstanbul Barosu'nun internet sayfasına da yüklenmiş ve yansıtılmış olan bizlerin de e, iletişim kanallarıyla ya da canlı olarak kendisinden bizzat dinlediğimiz açıklamaları var. Önce onları anımsatmak isterim ardından da tabii ki hangi eylemler ne zaman suç oluyor, ne zaman özgürlük dahilinde kısaca ondan bahsetmek isterim ama asıl olan Duygu Hanım'ın bize vereceği insan haklarının kullanımı ile ilgili bilgilerdir. Bu arada merhaba diyorum Duygu Hanım'a da. Merhabalar Nasılsınız? çok teşekkürler. Daha merhaba gelince. Duygu <gülüyor> Merhabalar yine ayrı yerlerden bağlanıyoruz ne yazık ki ama sizi evet. duymak ve sizlerle birlikte olmak yine çok güzel. Ama sesiniz güzel geliyor. Bugün e, program iyi gidiyor bildiğim kadarıyla değil mi? Ses sorunumuz yok. yok. Şimdi e, Sayın Drakolu Ankara'da bekletilirken e, polisler tarafından bir açıklama yapmış basına. Yürüyüş sürerken verdiği bir beyan. 23 Haziran'da Salı günü Halk TV'ye vermiş saat 13'te. Haber bürklerinde yayınlanmış. E, bir kere şunu söylüyor. Yani bizim yürüyüşümüz siyasi bir yürüyüş değil. Hukuku savunma ve adalet yürüyüşüdür diyor. Çünkü hatırlayın Pazar günü geçtiğimiz Pazar günü Metin Feyzioğlu Hakan Çelik'in programına katıldı. Senende miydi o program? Yani o programa katıldı ve Baro başkanları ile ilgili alışla gelmişin dışında değerlendirmeler yaptı. Örneğin bir takım terör örgütlerinin ismini anarak. Ee, eleştirilerde bulunduğu, itamlarda bulunduğu çok ağır ve haksızdı. Ben çok şaşırdım. Ee, i̇kincisi de iletişim kurmadıklarını, yürüdüklerini e, söyledi. İşte baro başkanları da aslında iletişim kurmak istediklerini, zamanında çağrıldıklarında ilgili makamlara gittiğini, gittiklerini, ama ondan sonra Cahit Özkan tarafından gündeme getirilen e, açıklamalardan sonra. Alo. Alo. düştü herhalde. Evet. Aynur Hanım düştü değil mi? Evet, öyle geliyor. E, Tamamla nasıl Aynur nasıl, nasıl ya, devam ben edelim? Arzu da burada, Aynur Hanım burada. Evet. evet duygu ben siz duyuyorum. Hı hı. hı, -hı. Ee, kip dolayısıyla, kip oldu, evet tamam Hı. geçici olabilir canlı yayın artık dinleyicilerimiz e, bize affetsinler elimizde olmayan evet. şeyler bunlar. E, Barolar Birliği Başkanı'nın bilgileri çarpıttığı doğruyu söylemediği, aslında baroların e, gerekli çalışmaları yapmak üzere çağıldıklarında gerekli yerlere gittiklerini e, e, bir kere e, dinleyicilerimize sunmamız gerekiyor ama. Adalet Bakanı'nın böyle bir açıklama yok demesiyle herkes biz neyi tartışıyoruz ki ne oluyor deyip bir kendine gelip durunca hemen ertesi günü unutmayın ki Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı ve çalışmaların hızla süreceğini söyledi. Bunun üzerine e, çıkılan bir yol ve yürüyüş var. İşte Durakoğlu da e, siyasi olduğu söylenen ki siyasi de olabilir aslında e, barolar tabii ki hukuk siyasetiyle ve Türkiye'nin İnsan hakları sorunlarıyla ilgilenecekler. Öyle söylendiği gibi tırnak içindeki siyasi bir niteliği olmadığını, tam tersi toplumun hak arama özgürlüğünün e, savunulması e, ve adaletin e, gündeme getirilmesi için yapılan bir yürüyüş olduğunu söyledi. Ve bakın ne diyor? Bugün burada yaşananların birinci sorumlusu Metin Fevzioğlu'dur. Sanki sorunu çözmek için uğraşıyormuş edasında, baro başkanlığının bulunduğu alana girmek istedi bütün başkanlar kendisine sırtımızı döndük suratına bile bakmadık. Çok büyük bir bölümünün Metin Feyzioğlu algısı budur. Biz artık Metin Feyzioğlunun bizi temsil ettiğini düşünmüyoruz. Bakın gelinen nokta budur. Birincisi bunu konuşmak dikkate almak lazım. İkincisi Feyzoğlu'nun iktidarın sesini duyurmak zorunda olduğuna ilişkin bir değerlendirmeleri var e, baro başkanlarının. E, çünkü e, Feyzoğlu baro başkanlarıyla gerekli çalışmaları yapmak yerine hükümetin son zamanlardaki adalet e, sektöründe, adalet sürecinde yaptığı değişiklikleri sanki kendileri yapmış gibi, hükümetin bir temsilcisiymiş gibi anlatıyor ve demin de söylediğim gibi meslektaşlarını, Böyler Birliği üyesi olan insanları e, kriminalize edecek şekilde hedef haline getiriyor ve yaftalıyor. E, birincisi başkanımız süreçte yani polis tarafından bekletilirken bunu söylüyor. Bu çok önemli. Buna dikkat etmek lazım. Mücadelemiz hukukla ilgili diyor. Sonra ne oldu? Sonra işte e, Aynan e, efendim. Aynen Hanım Metin Teyzeoğlu Buyurun. Metin Feyzoğlu'nun e, Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak hı hı. yaptığı bu açıklamaların içinde ayrıca sanıyorum hı hı. baro başkanlarının daha yürümeden evet. bekletildikleri duruma, konuma ilişkin bunun hukuksuzluğu ve kanunsuzluğu hatta evet. izin almaları gerektiği yönünde bir açıklaması vardı evet. ve bunlar hı hı. aslında hem anayasaya hem işte toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırıydı ve hı hı. bunlardan dolayı da İstanbul Baro Başkanımız Durakoğlu dedi ki artık bundan sonra Metin Feyzioğlu avukatlığın sorunudur diye evet. bir e, evet. niteleme de yaptı. Bunu da e, ilave evet. edelim. Sonra Metin Feyzoğlu zaten o açıklamasını tadil etmek zorunda kaldı. Zaten izne tabi midir, değil midir? Biraz sonra Duygu Hanım bize İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı değerlendirmeleri sadece normal olarak değil uygulamalı bir şekilde anlatacak. Şimdi sonra ne oldu? Birdenbire yollar açıldı. Gece uykusuz sandalye verilmeyerek, sıcak su bile verilmeyerek zor koşullarda yağmur altında bekletilen baro başkanlarının geri dönmeyeceklerini açıklamaları üzerine güya işte Metin Fevzioğlu sabaha kadar uyumadığını ve e, İçişleri Bakanıyla ile de görüşerek bu sefer e, önce reddettiği, dışladığı, hukuka aykırı nitelediği e, eylemin tamamlanması için çalıştığını iddia etti ve e, yollar açıldı, yürüdüler ve Anıtkabir'e gittiler ve e, hızla ayrıların illerine geri döndüler. Orada yaptığı bir açıklama var. Onu da söyleyip ben bırakacağım zaten sözü. Buyurun. Hanım, Buyurun. Burada bir bilgi vermek istiyorum ben. Buyurun. Hakikaten Metin Feyzioğlu demiş ki: "Ya biz bunlara yeşil pasaport sağladık kanunla. Ee, buradan Ankara'ya giremiyorlar. Yeşil pasaportlarını herkes hazırlasın. Polis giriş izni verecek." demiş. Ondan sonra herkes yeşil pasaportlarını çıkarmış. Ankara'ya öyle giriş olmuş diye duydum ben. Hmm, vallahi bir şey öyle diyemeyeceğim espri <gülüyor> yani Ankara bizim başkentimiz oraya gitmek için pasaport gerekmiyor <gülüyor> ister yürüyerek ister araçla ister uçakla <gülüyor> giderim yani herhalde öyle bir şey gerekmiyor ama iyi espri tabi bütün barı başkanlarının yeşil pasaportu var mı acaba onu da bilmiyorum hepsinin yeşil müsait olmayabilir. <gülüyor> ben almadım <gülüyor> <Müsait> olmayabilir. <gülüyor> mesela almamakta ısrar görüyorum. Hayır, <gülüyor> benim valla bordosu bile yok. <gülüyor> Hiç öyle gezici bir tip olmadığım için verseler de dolap bekler. Şimdi bakın sonra ne oldu? Salı günü e, gittiler e, fotoğraf çektirdiler. E artık Baro Başkanımız katıldığı zaman toplantıya Ankara'da anıt kabile gittikten sonra ne yaptı Baro Başkanları, ne konuştular, sonrasında nasıl bir eylemlik bir çalışma planı hazırladılar, onu kendisinden dinlemek isterim. Bugün katılsaydı bunu soracaktım zaten. Ama dönünce Salı günü saat 18:30'da İstanbul Barosu önünde bir basın açıklaması yaptı ve bu. Alo. Aynı oranımda bir kopukluk oldu sanırım iletişimde. Yine, yine evet. Geçici olduğunu düşünüyorum ben de. Canlı Alo. yayında böyle problemlerimiz oluyor. Olabiliyor, evet. Tabii yeşil pasaport meselesiyle ilgili olarak e, aynı bağlanana kadar belki e, ben de bir şey eklemek evet. isterim. Şu an zaten koronavirüs e, pandemisi sebebiyle de gidişler söz konusu olmadığı için yurt dışına e, onun da çok bir işe yaradığını e, düşünmüyoruz herhalde. Ama Ankara'ya girişte yararlı oldu Duygu. Ona evet, ben de evet, değinmek evet, isterim evet. birazdan. Ya da şimdi belki beklerken bir iki cümle söyleyebilirim ben de e, değerlendirmeye evet. geçmeden evvel bu konuyla Aynen alakalı. Evvel gelinceye şimdi, kadar konuşalım. Evet, e, bir takım e, açıklamalarda oldu işte siyasi parti e, mensupları, liderleri işte baro bir barolar e, başkanı e, sanki bir bütfmüş, sanki aracı konulmuş, o şekilde buna izin verilmiş e, gibi bir takım haberler çıktı biliyorsunuz. Fakat olması gereken oldu e, ve zaten herhangi bir kimsenin e, bir talepte bulunmasına, istekte bulunmasına, e, lütuf göstermesine, bir izni takdir etmesine gerek olmaksızın zaten bu yürüyüşe her türlü müsaade edilmesi, engellenmemesi gerekirdi. E, buradaki ifade, kullanılması gereken ifade en başından beri e, iznin hiçbir zaman olmamalıydı zaten. Bu yürüyüş barışçıl bir şekilde... Siz de e, konuşmanızın başında ifade ettiniz, barışçıl şekilde başlamış, hiçbir şiddet eylemi görülmemiş, kamu düzeninde hiçbir aksatma gerçekleştirmeden e, tüm baro başkanları kendi illerinden çıkış yaparak Ankara'ya ulaşmışlar ve bu olay Ankara'nın girişinde meydana gelmiş. O sebeple ben sizin konuşmanızın en başında söylediğiniz e, hususa tekrar vurgu yapmak isterim. E, herhangi bir şiddet. Ee, ve bu şiddet eylemleri sebebiyle kamu düzeninin bozulduğuna ilişkin ortada somut bir durum e, ya da yakın somut bir risk olmaması halinde zaten hiçbir surette toplantı gösteri yürüyüşünün, herhangi bir yürüyüşün e, bu anayasal e, teminat altında olan bir hakkın kullanımına Herhangi bir şekilde müdahale edilmemesi gerekirdi zaten. O sebeple bizim üzerinde durmamız gereken nokta bu. Yoksa e, sabahlara kadar e, konuşulmuş olması, e, birilerinin ikna edilmeye çalışılmış olması vesaire, bunların dile getirilmesi bile bence doğru değil. Burada olması gereken olmuştur e, ve en başından beri müdahale edilmemesi gereken bir yürüyüş, birazdan değerlendireceğiz zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde de buradaki haklarla bağlantılı olarak söz konusu olabilecek bir takım meseleleri. Bu yürüyüş eninde sonunda baroların direnmesiyle diyelim, orada toplantı gösteri yürüyüşünü yerine getirmek, icra etmek için ee, orada bu hususta direnmeleri sonucunda gerçekleşmiş ve Anıtkabir'de e, sona ermiştir. O yüzden de ben sadece bunun altını çizmek istedim. Ee, burada bu tip açıklamalara hiç gerek yok. Olması gereken buydu ve e, olması gereken keşke e, bir gün önce olsaydı ve bu eylem, e, bu barışçıl eylem Anıtkabir'de bir gün önce tamamlanmış olsaydı. E, buna eklemek istedim sadece sizin ifade ettikleriniz üzerine. Evet, evet. Ben programa yani katıldım bura... galiba değil evet. mi? Evet. evet. Bizi yani beklerken şunu... biz de konuşalım dedi. <gülüyor> İyi yaptınız. Ee, düştü herhalde telefon geldi düştü. Şunu söylemek istiyorum ben. Türkiye bir hukuk devleti ise e, anayasayla güvence altına alınan ve barışçı olduğu silahlı olmadığı çok belli olan Türkiye'nin Barolarının başkanlarının oluşturduğu bir grubun yürüyüşünün sağlanması için sabaha kadar Barolar Birliği Başkanı'nın İçişleri Bakanı'na yalvarması tipik bir eylemidir. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu makul olan, demokratik yana olan bir şey midir? Yani bunu marifetmiş gibi kendisine rol biçmek için bir Barolar Birliği Başkanı nasıl söyler bu neyin itirafıdır? Ben şaşkınlık içindeyim gerçekten. Ben, ben bu bunu şöyle anlıyorum. Aynen Ben bunu şöyle anlıyorum. Aslında belki de telefonla konuştu sonradan e, Feyzoğlu Sayın Birlik Başkanımız. E, bu yanlış. Ben de başta izin almak gerekir. İşte bu kanunsuz demekle yanıldım. Ama siz bu e, uygulamayı düzeltin dedi. Ve böylece hükümetin veyahut da İçişleri Bakanı'nın veyahut da siyasi iktidarın hiçbir izne gerek olmaksızın, hiçbir izne tabi olmaksızın doğal ve anayasal, demokratik ve hukuki bir davranışı, bir duruşu, hatta yürüme, yürümeden evvelki bir duruşu e, engelleyemeyecekleri konusunu belki konuştu iktidarla ama bu sonuç şunu çıkardı, yani bu tablo, bu yaşananlar şunu çıkardı. 2 e, yıla aşkın süredir e, siyasi iktidarın bana göre Sayın Cumhurbaşkanı'nın sarayında yapılan ve iktidarın hukuk ve demokrasiyle ilgili bir taahhüdü niteliğindeki yargı reformu strateji belgesinin samimi olmadığını ya da Cumhurbaşkanlığı yaptığı bu açıklamayla Türkiye'de hedeflenen perspektifi engelleyen ve Cumhurbaşkanı'nı bu hukuksuzluk içinde göstermek isteyen bir takım kötü niyetli kişilerin olduğunu ortaya çıkardı. Belki de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tabloyu görerek iki yıldır halka anlatılmaya çalışılan bu yargı reformu strateji belgesinin ee, nasıl e, hep tersine çevrildiğini tam da e, demokratik hukuka saygılı hukuk devletinin e, temel ilkelerini ayakları üzerine oturtacak bir süreci başlatmak yerine bu ayakların kırıldığını gö görmesine neden oldu. Bu bir, bir yani biz buradan da Cumhurbaşkanına bu tabloyu dikkatlerini sunmak istiyoruz. Çoklu baro, temsili baro meselesi ve bununla ilgili tartışmalar ayrıdır. Ama siz Türkiye'nin 60 küsur baro başkanını oradaki e, bir polis memuru topluluğuyla e, bu ülkenin başkentine sokmayı engellerseniz ve bununla ilgili burada bir kanunsuzluk var ve bir hukuksuzluk var derseniz ve oradaki 3-5 tane polisin bu kadar baro başkanına kepazelik derecesine varan hakaretlerini ve saygısız tutumlarını e, kabul edebilirseniz e, o zaman burada hukuk devletinden ve demokrasiden anayasadaki hukuk devleti ilkelerinin halen yürürlükte olduğundan bahsetmenin anlamı yoktur diye düşünüyorum. Hey, evet, zaten Durokoğlu da İstanbul'a geldiğinde yaptığı açıklamada buna dikkat çekti. Biz ülkeyi hukuk devleti yapmaya uğraşırken, ülkeyi kanun devleti olmaktan çıkarmak için uğraşırken Ankara'ya gittik. Meğer bir polis devletiymiş dedi ve sonra yapılan açıklamalarda da yani o engellemelerden sonra yumuşama sürecinde yapılan açıklamalardan sonra da ve özellikle o gece televizyonda yapılan konuşmalarda polisin, e, orantısız kullandığın, e, güç kullandığını söylediler. Sanki polis kendi kendine davranan bir varlıkmış gibi. Yani beni en çok üzen ve polisler için de üzülmeme neden olan yön o. Bu tür bir olayda polisin kendiliğinden hareket etmesine olanak yok. Bu e, amirleri tarafından, bağlı olduğu şube tarafından, siyasilerin belki de bu şubeye verdiği emirlerin e, getirdiği bir süreç. Sanki orada bir düz polis memurunun haddini bilmemesi ya da bir takım polis amirlerinin kendi kendine yol kesmesi gibi bir şeye varmış gibi davranılıyor. Halbuki hepimiz biliyoruz ki e, en son bu 7.145 sayılı kanunla hal süreci 3 yıl daha uzatılırken valilerin e, alan, e, görev alanları genişletilirken aynı zamanda 2.911 sayılı yasaya da bir takım değişiklikler getirildi. Özellikle bu e, yol kenarlarında Trafiğe açık yerlerde yürümeyle ilgili valiliğin ile ilgili bazı olanaklar daha getirildi. Ama orada da baktığımızda görmemiz gereken şey nedir? Gördüğümüz şey nedir? Kamu güvenliğinin e, ihlal edilmesi. Yani eğer kamu güvenliğini ihlal edecek bir e, durum yok ise o zaman pekala takdira bağlı olarak Anayasanın sağladığı kurallar içinde pekala insanlar yürüyebilirler. Bakın 2011 sayılı yasanın dördüncü maddesi değişmiştir iki sene önce. Tam Temmuz ayında tam iki sene oldu. O dördüncü maddede diyor ki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ee, özel kanunlarına ve kendi tüzüklerine göre yapacakları kapalı yer toplantılar için zaten izne gerek yok. Ama onun dışında bir de muhtat toplantılar vardır. Kanunla ya da gelenekle, görenekle zaten her zaman yapıla gelen törenler, şenlikler, karşılama ve uğurlamalar zaten yasaklanmayan. E, izin alınması ya da izin zaten yok ama bildirimde bulunulması gerekmeyen düzenlemelerdir. Yasal, e düzenlemek, e, tabii yasal dördüncü düzenlemek kapsamı dışında. Evet 4. Madyo güvence altına alıyor. Diyor ki eğer siz kamu tüzel kişi değilse, kişisiyseniz kapalı toplantılarınızı alırsınız. Bu tamam kapalı değil açık toplantı ama açık toplantılar için de şunu söylüyor. Kanunla geleneğe göreneye bağlı olarak bir e, karşılama uğurlama düğün bayram basın açıklaması tören şenlik varsa bunlar için de bir önce den bildirme gerek yok diyor. E şimdi burada da Türkiye'nin 60-70 tane baro başkanı yola düşmüş. Hatta 80 olacaktı aslında. E onları da Ankara barosu karşılıyorsa bu aslında demokratik bir eylemdir ve mutat bir karşılama ve uğurlama olarak algılanabilir. Bunun için vay bildirimde bulunmadım, vay izin alman gerekiyordu de bir e, tartışma yaratmak, polemik yapmak zaten bir ceza hukuku profesörüne yakışmıyor. Çünkü kural olarak bakın altıncıma var kanunun. Kural olarak her yerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilir. Değişiklik istisna nedir? Kamu düzeni ya da genel asayiş bozuluyor ise bu iki sene önce de niye geldi? Vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılmaz derecede zorlaştıracak bir durum var ise o zaman engelleme yapılıyor. Yani şimdi ben burada kesmek istiyorum. Evet bir takım suçlar var toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasında ama onların hepsi kanuna aykırı toplantı düzenlemek ve o toplantılara katılmakla ilgili. Biz ise başından beri iddia ediyoruz ki bu toplantı muhtak bir toplantıdır. Demokratik kuralları olan bir toplantıdır ve genel asayişi güvenliği ihlal etmiyordur. Yürüyenler hukukçulardır ve ne yaptıklarını kanunu bilen insanlardır. Dolayısıyla burada izin polemiğiyle başlatılan ve onlar e, anıt kabile gitmeden önce onları polis tarafından yollarını kesirip bekletirken kendi anıt kabile çıkan bir Barolar Birliği Başkanı var. Bu e, ben burada sözü kesmek istiyorum. Ee, acaba e, Duygu Hanım bize ulusal üstü standartlar e, bakımından neler söylemek ister? Vatandaşa dönersek toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı İst nedir, nasıl kullanılır? İsterseniz e, bundan sonraki bölümde Duygu Hanım'ın e, sözlerini kesmemek ve insicamını <gülüyor> bozmamak için <gülüyor> müzik arasından sonra e, ona söz verelim ve de, bu bütün her şeyi anlatsın. Ee, o zaman müzik arasından ben şunu söylemek istiyorum. Ee, anayasada açık bir norm var. Toplantı gösteri yürüyüşleri yasasında bununla ilgili bildirim normları var. Ki siz dediniz ki işte bildirime tabi olmayan e, toplantılar şeyler var. Bunlar. Toplantılar ve yürüyüşler var. Hı. Kaldı ki bildirime tabi olan toplantılar için bile bildirim yapılmamış olması bu Tabii hakkın ki. özünü evet. engellemez. Kullanımını engellemez. Tabii. Ama ortaya çıkan şöyle bir tablo var. Türkiye'nin 60 küsur baro başkanı hatta Anıtkabir'e gidip aslında biz yürümeyip de diğer yürüyenleri Anıtkabir'de bekliyorduk. Polisin çevirdiğini öğrendik geldik diyen baro başkanlarını yağmurun altında aç, Hı -hı. susuz Sandalye vermeden bu kadar hukukçuyu bekletmek acaba yasa dışı bir yürüyüş bile olsa bu siyasi iktidara, bu siyasi tutuma ne kazandırabilir? Aslında hükümetin, hükümetin yetkililerinin ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tablonun, Neye yarar, neye zarar verdiğini bir kere daha düşünmesini ben rica ediyorum buradan, talep ediyorum. Bu tablo hem iktidar için hem de Türkiye için yüz karası bir tablodur. Bütün anayasaya, bütün yasalara, bütün yargıtay kararlarına aykırı olsaydı bile yüz karasıdır. Evet şimdi müzik arasından sonra... E, Duygu Hanım'la bunun hem normatif düzenlemelerini hem de e, ulusal ve ulusal üstü yargısal düzenlemelerdeki kriterlerini konuşalım. E, 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programına devam ediyoruz. E, Ankara'ya gitmek isteyen e, Türkiye'nin e, bütün barolarının neredeyse başkanlarının Ankara'ya girişinin hafta başında yasaklanması ve polis tarafından engellenmesiyle ilgili hem hukuki durumu hem de e, yargısal kararların değerlendirilmesine, değerlendirmeye devam edeceğiz. E, şimdi bu bölümde e, anayasadaki toplantı gösteri ve yürüyüşleri yasasındaki ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki normlar çerçevesinde e, bu toplantı ve gösteri yürüyüşlerini veya hatta yürüyüşü veyahutta ifade özgürlüğünün bütünleri olan bu tutumu e, Anayasa Mahkemesi e, ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çerçevesinde nasıl değerlendireceğiz, duygu num. E, teşekkür ediyorum tekrar. Tabii e, dün. Emniyet Genel Müdürlüğü de bir açıklama yaptı e, bu durumla alakalı olarak ve bazı kanun maddelerine de atıf yapmışlar. Aynur Hanım e, aradan önce ifade etmiş olduğu maddelerden e, madde 6 örneğin ve madde 22 yasak yerlere ilişkin olarak e, bunlara atıf yaptığını görüyoruz e, bu açıklamayı yaparken. Şimdi bu çerçevede benim öncelikle e, altını çizmek istediğim nokta şu. Türkiye'de e, Oya Ataman kararından aslında itibaren bu bir Oya Ataman, Ataman grubu olarak bakanlar komitesi önünde de e, derdest kalmış ve icrayı bekleyen her anlamda e, kararlardan, emsal kararlardan bir tanesi ve toplantı gösteri yürüyüşü hakkına ilişkin bu tip müdahalelerle ilgili Ataman grubuna bağlı e, kararların, bu anlamda genel tedbirler alarak, genel düzenlemeler yapılarak aslında e, icrasının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Şimdi bizim hukukumuzda ve uygulamamızda asıl problem yaratan nokta e, bana kalırsa 29.11 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununun kısıtlayıcı, e, anayasaya aykırı ve içtihada aykırı şekilde kısıtlayıcı e, hükümler içeriyor olması. Şimdi az önce Aynur Hanım 6'ını çizdi. Madde 6 da şunu söylüyor. Diyor ki, kural olarak her yerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilir. Ama nedir bunun sınırı? Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de farklı bir şey söylemiyor. E, kamu düzeninin e, katlanılamayacak şekilde şiddet eylemleri dolayısıyla bozulması ve bunun somut olayda görülmesi ya da bu şiddet eylemleri dolayısıyla kamu düzeninin, kamu güvenliğinin bozulmasına ilişkin, açık, yakın, somut bir tehlikenin olması halinde elbette ki yasaklamadan ziyade, bir yasak değildir bu, gösteri başladıktan sonra ya da yürüyüş başladıktan sonra bu tip e, sorunlar e, ve eylemler söz konusu olduğunda e, herhangi bir müdahalenin önü açılır. Ama bunun şartları vardır. Bu şartların da elbette ki temelinde şiddet eylemlerinin yani toplantının ya da yürüyüşün barışçıl niteliğini kaybetmesi gelir. Bunun ortaya konulması bir kere gerekli ve bizim kanunumuzda bazı maddeler var az önce de söylediğimiz gibi işte yasak yerleri düzenleyen 22. madde var. Bir takım yerler söylenmiş, park deniyor, mabet deniyor, kamu hizmeti görülen binalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kilometre uzaklıktaki yerlerde mesela... E, toplantı gösteri yürüyüşü düzenlenemez diyor. Açık bir yasak koymuş. Yani bu hakkın kullanılmasını aslında baştan başka hiçbir şarta tabi olmaksızın yasaklayan bir zihniyet hakim kanunun bu maddesinde. 23. madde diyor ki kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri aslında en başında bu maddenin içindeki bentlere baktığınızda halleri sayıyor. Hangi hallerde kanuna aykırı toplantı gösteri yürüyüşü olur? Bunun içerisinde en başta şu geliyor. 29.11 sayılı kanundaki hükümlere aykırılık. Yani bunun en başında da ne geliyor aklımıza? Aslında uygulamada en çok karıştırılan mesele, Oya Ataman kararından bu yana e, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde ihlal kararları görmesine sebebiyet olan aslında yerleşik uygulamada bizim uygulayıcılarımızın sorunu şu. Eğer bildirim yapılmadıysa herhangi bir gösteri, toplantı gösteri yürüyüşü açısından bunu izinsiz gösteri olarak yani ilegal, yasa dışı gösteri olarak değerlendiriyorlar. Bakınız bu tamamen öncelikle anayasamıza elbette ki bizim ulusal sistemimizin en tepesinde olan norma ve kanunun da dayanmak zorunda olduğu ve uygun olmak zorunda olduğu norma ve elbette ki anayasanın 90'a 5 fıkrası gereğince de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ve bu konudaki yerleşik içtihatların 11. maddeye ilişkin tespitlerine aykırı, da tamamen aykırı bir düzenleme. E çünkü bu mantalite şuna götürür bizi, e demek ki anayasada izinsiz, izin almaya gerek yoktur bir toplantı gösteri yürüyüşü hakkının kullanılabilmesi için diyen 34. maddeye anayasada öngörülmemiş bir kısıtlamayı anayasadaki norma aykırı şekilde siz kanuna koymuşsunuz demektir. Şimdi o yüzden de Oya Ataman kararına örneğin baktığımız zaman en temel kararlarımızdan bir tanesidir. Dediğim gibi bakanlar komitesi önünde de buna ilişkin bir grup var. Karar grubu var. Burada da söylediği şudur aslında. Toplantı yapma hakkını bir kere devlet koruyacak. Tamam. Kişilerin toplantı yapma hakkını koruyacak. Yani hakkın kullanılmasını koruyacak. Bu sebepledir ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de ve temel insan hakları prensiplerine baktığımız zaman bildirim prosedürünün Devletlerde olabilir başka ülkelerde de var bu mesela Fransa'da da var baktığımızda bildirimden bahsediyorum bunun tek bir amacı ve gayesi var başka hiçbir amacı yoktur bunun amacı toplantı gösteri yürüyüşü yapmak isteyen hakkını kullanmak isteyen kişilerin bu hakkı kullanmasını bir şekilde tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve güvenliği sağlamaktır bu yüzden bildirim yapılır. Yani devlete şu denir aslında, valiliğe şu denir. Ben gösteri yapacağım, ben yürüyüş yapacağım, gel benim güvenliğimi koru. Ama tabii her zaman bildirim yükümlülüğünden bu anlamda, bunun her zaman geçerli olduğundan da bahsedemeyiz. Bunu yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başka ülkelere karşı verdiği kararlarda da söylüyor. Bildirim yükümlülüğü şununla ters düşüyor aslında. Güncel bir mesele ortaya çıkabilir. Ve siz bu güncel meseleye karşı demokratik bir tepki vermek için doğaçlama olarak aniden bir gösteri ya da yürüyüş organize edebilirsiniz. E bildirim yükümlülüğüne baktığımızda tamam güvenliğin sağlanması vesaire amacıyla tamamıyla bu amaçla yani yürüyüşü engellemek, yasaklamak, sen bugün yapma başka bir zaman yap demek. Ya da sen şurada yapma başka yerde yap demek aslında bu anlamda e, sınırlayıcı ve içtihada aykırı bir e, uygulamayı ortaya koyuyor. Bu sebeple de e, özellikle doğaçlama gösteriler açısından birdenbire ortaya çıkan e, bir soruna karşı, kamuoyunu ilgilendiren bir sonuna karşı verilen tepkinin zamanını geciktiren bir durumdur aslında bildirim. Ama kanunda olmasında elbette ki bir sakınca yok. Doğru uygulandığı sürece. Şimdi ne diyor o Ataman kararında başka? Usulsüz şekilde sınırlandırılmaması gerektiğini, ve devlet otoritelerinin de keyfi şekilde bu toplantı gösteri yürüyüşü hakkının kullanılmasına müdahale edemeyecekleridir. Aslında bir pozitif yükümlülüğü e, dikkate alıyor bura, buraya baktığımız zaman. Şimdi o yüzden bizim yasal düzenlememize baktığımızda oy atamandan bugüne geldiğimizde bir izin prosedürü söz konusu değil. Bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de zaten bütün içtahında her seferinde söylüyor. E, i̇zin prosedürü söz konusu değil. Ama bildirim olması sebebiyle ve otomatik olarak bildirim yapılmamış olan gösterinin kamu organları, kamu makamları tarafından kanun dışı, yasa dışı, illegal gösteri olarak kabul ediliyor olması dolayısıyla aslında biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde 29-11 sayılı kanun e, sebebiyle çok sayıda ihlal davasıyla karşılaştık. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni bir kenara koyalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu içtihadını toplantı gösteri yürüyüşlerine ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi 29.11 sayılı kanunun soyut norm denetimiyle ilgili verdiği kararda da aslında tekrarlıyor. Mesela 2014 yılındaki bir kararı o. Orada açıkça şunu söyler Anayasa Mahkemesi ahim kararlarına da atıp yaparak der ki e, bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de söylüyor işte herkesin bildiği bir Cisse, Fransa kararı vardır. E, aynı zamanda e, bana göre en önemli e, Cisse'den sonra gelen kararlardan bir tanesi, çünkü çok tartışmalı bir karardı, bir Litvanya kararı vardır ki e, büyük daire karardır. 2015 yılında verilmiş, ihlal bulunmamıştır orada. Ama genel prensip hala aynıdır. Genel prensip de şunu söyler, her toplantı sokakta organize edilen ya da yürüyüş, muhakkak ki günlük yaşamı ya da trafiği aksatır. Yani günlük yaşamı aksatmaması elbette ki mümkün değildir ama bunu yapıyor olması o yürüyüşün tek başına o yürüyüşe müdahale edilebilmesi gerekçesini ve altyapısını e, kolluk makamlarına vermez, kolluk amirlerine vermez ya da valiliğe önceden bunu engelleme, yasaklama gibi bir hak Vermez. Şimdi cisse kararından bahsedilir Fransa. E, i̇şin aslına girmeyeceğim. E, prensip budur. Bu prensibin üzerine oturtacağız. Ama işte e, kısıtlama anlamında örnek verilen kararlardan bir tanesi de olabiliyor bazen. Fakat şunu söyleyeyim. Cisse kararında söz konusu olan şey hiç yerleşik içtihadı ve toplantı gösteri yürüyüşü hakkının hiçbir şekilde izle tabi tutulamayacağı ve müdahale edilemeyeceğine ilişkin yerleşik içtihadı değiştiren bir karar değildir. Oradaki mesele bir kiliseye hani bizde yasak mabet ya öngörülmüş 22. mesela kiliseye iki ay boyunca kiliseyi işgal etmişler. Bununla alakalı bir karar. Yine e, Litvanya kararı büyük dairenin vermiş olduğu çok tartışmalı bir karardı. Sebebi de şuydu trafiğin engellenmesi söz konusuydu bu Litvanya kararında. Bakmak isteyenler olabilir 37553 553 slash numaralı karardır e, ismini okumayacağım e, şimdi bu karara baktığımız zaman işte trafiğin engellenmesi söz konusu olduğundan cisse kararından sonra mahkemenin nasıl bir bir yol izleyeceği aslında gündeme gelmişti ve tartışılmıştı işin enteresan tarafı daire tarafından da bir ihlal kararı verilmiş olmasına rağmen büyük daire oy birliğiyle burada ihlal olmadığına karar vermişti olay neyle ilgiliydi? Hani karşılaştırma yapabilmek anlamında söylüyorum. Böyle kararların ihlal olmayan kararları getirip de bakın burada ama ihlal yok. O yüzden trafiği engellediler, kamu düzenini engellediler şeklinde bu kararların ortaya konulması doğru değil. Çünkü her şey somut olayın şartlarına göre değerlendirilir bireysel başvuruda ve içtihatta. Bu kararda da iki gün boyunca traktörlerle tarım işçilerinin ana arter yolu kapatması söz konusudur. Bakın hiç karşılaştırılacak meseleler değil. O yüzden de biz işin aslına ve özüne baktığımız zaman burada e, her toplantının ve gösterinin e, muhakkak ki kamu düzenini, e, günlük yaşantıyı e, bir şekilde bozacağının bilincinde olunması ama izin Alınması gibi bir prosedür söz konusu olmadığından da bildirim yapılmamış olsa bile yani idari makama göre bir, bu bir illegal gösteri kanuna aykırı gösteri olsa bile barışçıl niteliği haiz olduğu müddetçe buna hiçbir surette kolluk e, yetkilileri tarafından müdahale edilmemesi aksine böyle bir durum söz konusuysa diyaloğa girilmesi ee, mesela Frumkin Rusya kararında yine ihlal vardır. Koğluk görevlileri ve yetkililer tarafından toplantı ve gösteri yürüyüşünün e, düzenleyenlerle o anda yürüyüş ger gösteri gerçekleştirilirken, ki orada da yanlış hatırlamıyorsam bir oturma eylemi söz konusuydu, e, organizatörleriyle ve e, grup liderleriyle diyelim hiç diyaloğa geçilmeden, ...buna müdahale edilmesi kapsamında mesela bir ihlal kararı vermişti. Burada yapılması gereken şudur. Bildirimsiz dahi olsa, kolluk görevlisinin aklında bu yasa dışı bir gösteri dahi olsa... ...bakın yasa dışılıktan kastımız şiddet karışmış olması değil. 29-11 sayılı kanuna aykırılık. Bu. Şiddet yok. Gösteri, yürüyüş tamamen barışçıl. Hiçbir şekilde kamu düzenine tehdit edecek bir somut durum yok. Bu ortaya koyulamıyor. Bu durumda yapılması gereken şey... Diyalog halinde kalıp, güvenlikleri sağlanıp, en önemli nokta budur, yani hakkı icra etmeleri, etmelerinin e, kolaylaştırılması sağlanıp, e, müsaade edilmesi, hiçbir e, surette müdahale edilmemesi gerekirdi. Şimdi burada şuna değineceğim, bu çok gündeme gelen ve tartışılan bir meseledir. Yer ve tarih sınırlamaları. Ve e, işte yasak yerler ya da, Dediğim gibi 23. maddede kanuna aykırı toplantı gösteri yürüyüşü diyor. Yani bakıyor kanuna aykırı toplantı gösteri yürüyüşü maddesinin altındaki bentlerden birine giriyorsa bu durum ee, doğrudan kendine müdahale hakkını buluyor. Şimdi bunun bu şekilde olmaması gerekir. Neden olmaması gerekir? Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadına baktığımızda tam da bu noktada verdiği bir Rusya kararı var. Ee, konuyla alakalı olanlar çok iyi bileceklerdir. Yeni tarihde de sayılır. 2017'de verilmiş bir karar. Laşman kim dağılmaz. Ee, LGBTİ'lerin, LGBTİ bireylerin gerçekleştirmek istedikleri bir e, toplantı gösteri yürüyüşüne işte keyfi şekilde... Gayet ayrımcı bir sayıkla e, yer ve zaman sınırlamaları getirilmesi, genel bir yasak uygulanması aslında tartışılmıştır. Fakat bu kararı aslında biz bütün toplantı gösteri yürüyüşleri açısından ve idarenin e, mülki amirlerin e, ve kolluk amirlerinin müdahale eden kolluk amirlerinin ve mülki amirlerin elbette ki genel bir yasak uygulayan yer zaman açısından ya da bu toplantı gösteri yürüyüşü yapılamaz. Çünkü yasak. Niye yasak? 29 11 sayılı kanuna. Böyle genel toptancı bir yasaklayıcı bakış açısının yanlış olduğunu gösteren bir davadır ve şunu söyleyeceğim bu dava ile ilgili önemli görüyorum çünkü. Mesela Rusya mevzuatında da Yer ve zaman açısından bir takım kısıtlamalar varmış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şunu söylüyor. Bu tip kısıtlamalar az önce değinmiş olduğum şeye aykırıdır diyor. Yani e, doğaçlama olarak ani tepki verilebilecek bir takım durumlardaki yürüyüş ve toplantıların gerçekleşmesini engelleyicidir. Ve açıkça şunu söylemiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Kanundaki bu tip genel yasaklar. Şu yapılamaz, bu düzenlenemez. Işte şu saatler arasında bu olmaz şeklindeki düzenlemeler hakkın özüne dokunan düzenlemelerdir ve bu anlamda genel bir yasaklayıcı bakış açısının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 11. madde toplantı gösteri yürüyüşleri ile alakalı olan bu hakkın kullanılmasına ilişkin madde aykırı olduğunu söyler biz her zaman bakın şunu söyleriz ee, bir şeyin kanuna aykırı olması suç teşkil etmesi onun ifade özgürlüğünden ya da örgütlenme özgürlüğünden yararlanamayacağı anlamına gelmez. Şimdi cümlelerimizi ve ifadelerimizi doğru kullanmak mecburiyetindeyiz. Temel haklardan bahsediyorsak eğer. Kanuna aykırıdır deyip ya da kanunda bu suç teşkil ediyor diyerek bunun toptan yasaklanarak hakkın özüne zarar getirilmesi söz konusu olmamalı. Bu ifade özgürlüğü içinde geçerlidir. Örgütlenme özgürlüğü içinde geçerlidir. Nedir mesele? Şiddettir. Şiddet eylemlerinin ortaya çıkmasıdır. Bir gösteri barışçıl başlar, birdenbire şiddet eylemlerine dönüşür. O zaman elbette ki kolluk kuvvetlerinin şiddet eylemlerine dönüştüğü andan itibaren sadece şiddet eylemlerinde bulunanlarla ilgili olarak, bakın bunu da altını çizmek isterim. Şiddet eylemlerine dönüştü diye orada barışçıl gösteri ve toplantı, yürüyüşü, toplantı ve gösteri yürüyüşünü e, hakkını kullanmak isteyen kişilere de toptancı bir bakış açısıyla müdahale edilemez. Bir Çünkü şiddet birileri eyleminin, provokatör, yapıyor olabilir. Şiddet yani eyleminin ortaya provokatör. çıkmış olması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, yerleşmiş içtihadıdır. Şiddet eyleminin ortaya çıkmış olması toplantıyı başından sonuna kadar kanunsuz, yasa dışı ve yasaklanabilir bir hale getirmez. Böyle bir şey yok. O şiddet eyleminde bulunan kişilere karşı müdahale söz konusu olabilir. Bunun da şartları var biliyorsunuz ki e, polis vazife ve selahitleri kanununda ve 29-15 sayılı kanunda da müdahalenin bir takım şartları öngörülmüş. Ama esas olarak polis vazife ve selahitleri kanunudur. E, burada bunun şartları var e, ancak şiddet uygulayan kişilere karşı bu kullanılır. Fakat şiddete karışmamış, şiddete bulaşmamış hiçbir göstericiye, Hiçbir yürüyüş hakkını kullanan kişiye müdahale söz konusu olamaz. Bu ihlaldir. Şiddete karışmış olanlarla alakalı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde hiçbir dava yok. Var. Mesela Taranenko davası var. Çok da çarpıcı bir davadır. Örnek vermek isterim o yüzden. Başkanlık ofisini işgal ediyorlar. Ve şeye çıkıyorlar, binanın içine giriyorlar. Pankart sallıyorlar pencerelerden. Bunun üzerine polis müdahale ediyor. Fakat başvurucunun ve diğer protesto eden kişilerin e, kapıları kırarak, zorlayarak içeri girdikleri iddiası da var. Yani aslında mala zarar verme. Bakın buradaki mesele e, mala zarar verme boyutuyla bir şiddet eğiliminin gerçekleştirilmesi. Burada bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurucu hakkında bakın şiddete bu anlamda mala zarar, zarar verme yoluyla bulaşmış olmasına rağmen kendisine verilen hapis cezasının orantısız olması sebebiyle 11. maddeden ihlal buluyor. Yani bu o kadar kolay değil. Ee, bunun değerlendirilmesi. Somut olayın şartlarına bakmamız gerekir. Şunu da unutmamak lazım. Kendi e, açımdan e, bununla bitirmek isterim. E, başka hani devam etmek istediğiniz konu olursa üzerine konuşuruz tekrar ama şimdi sadece burada toplantı gösteri yürüyüşüne müdahale değil elbette ki olan. E, aynı zamanda bir özgürlük hakkının Özgürlük ve güvenlik hakkının sınırlanması da söz konusu, kısıtlanması da söz konusu olabiliyor toplantı gösteri yürüyüşlerinde. Bunun en tehlikelisi de nedir biliyor musunuz? Daha toplantı ve yürüyüş gerçekleşmeden önleyici olarak e, oraya toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak isteyenlerin durdurulması, gözaltına alınması ya da tutulmasıdır. En tehlikeli olanlardan bir tanesi de budur. Bakın daha eyleme bile katılmamışlar. Yani Cumartesi annelerinde mesela evet. eyleme mesela bile katılmamışlar. Bununla... Şimdi burada evet. şeyden mesela bahsedilir. Ee, bana göre yanlış bir örnektir. Ee, Austin Birleşik Krallık kararından. Austin Birleşik Krallık kararında Catlink <gülüyor> e, bahs e, Katling tedbirinden bahseder. Şimdi Catlink tedbiri e, burada çok ince bir çizgi var. Kişinin seyahat özgürlüğünün kısıtlanması ayrı bir şeydir. Özgürlük ve güvenlik hakkının kısıtlanması başka bir şeydir. Bu ikisi arasındaki farkı kısıtlamanın etkilerinden, zorlayıcı niteliğinden ve kişi, kişi üzerindeki somut bir takım durumundan ve yarattığı etkilerden ortaya çıkartabiliriz. Bir de süresinden. Şimdi mesela Austin kararında bir gösteri var. Gösteride şiddet eylemleri var. Kamu düzenini bozacak şekilde. Ve buraya katılmak isteyen bir takım barışçıl e, gösteriye katılmak isteyen protestocular var. Bu protestocular yaklaşık 7 saat polis kordonu içinde bekletiliyorlar. Geniş bir polis kordonu düşünün. Fakat yemek yok, tuvalet ihtiyacını karşılayamıyor. Ama kordon içerisinde gezinebiliyor. Yani durmuyor da. Gezinebiliyor. Mesela burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun e, özgürlük ve güvenlik hakkına bir müdahale e, olarak değerlendirmedi. Bu bir dedi şey e, durumudur. Hani bu kişilerin güvenliğini şiddet eylemlerinden korumak için onlar için gerçekleştirmiş bir gerçekleştirilmiş bir özgürlük güvenlik kısıtlamasıdır dedi. Ve burada mesela bir sorun görmedi. Ama benim için önemli olan başka bir Rusya davasında ki bu daha çok karşılaştığımız bir mesele biliyorsunuz. Çünkü az önce söylemiş olduğum Birleşik Krallık kararında kişilerin korunma tedbiri olarak Böyle bir tedbire maruz bırakılması söz konusuydu. Ama mesela Şimovolos Rusya kararında ee, trenden iniyor bir sivil toplum kuruluşu mensubu. Gösteriye katılmak için geliyor belli ki. Fakat daha ortada bir gösteri yok. İki saat sonra birkaç saat sonra gerçekleşecek. Kollu kuvvetleri bu kişiyi 48 saate yakın 45, pardon özür dilerim 45 dakikaya yakın güvenlik sebebiyle, işte kimlik sormak vesaire, arama yapmak durduruyorlar ve aslında özgürlüğünden yoksun bırakıyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şunu söylüyor. Bir kere bu önleyici tutma, önleyici gözaltı, bunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi özgürlük güvenlik hakkı sistemiyle bağdaşmaz. E, ortada bir suç olması lazım. Bakın, suç işlenmiş, işlenmekte olması gerekir. Siz daha barışçıl bir gösteriye dahi katılmamışken bu gösteri ee, çığırından çıkıp şiddet eylemleri haline almamışken barışçıl niteliğini kaybetmemişken böyle bir durumda siz başvurucuyu ya da kişiyi yakalamamışken buna başvuruyor olmanız bir kere hem özgürlük güvenlik hakkı açısından sıkıntı teşkil eder hukuki bir sorun niteliğine haizdir hem de Öz, örgütlenme özgürlüğü bakımından da ve ifade özgürlüğü elbetteki bakımından da etkileri vardır. Buna benzer çok karar var. Bu sadece şu an örnek vermek istediğim kararlar. Ee, bir de istedikleri bunlardı aslında. Duygun. Evet sürede doldu zaten. Çok, çok doldu. Son bir iki kelimesiz ve bir iki kelime Aynur Hanım söyleyeceklerini söylerse çünkü o kadar çok boyutuyla anlattınız ki yani tarifsiz güzel bir değerlendirme oldu. Çok teşekkür ediyorum. Son teşekkür ederim. bir iki sözcük. Ee, yani ben sadece Yargıtay'ın aslında e, uygulamada yaşadığımız sorunları çözmeye yönelik özellikle 8. Ceza Dairesi'nin ve Ceza Genel Kurulu'nun iştahatları olduğunu hatırlatmak istiyorum. Diyelim ki katıldılar toplantıya ve polis kanunsuz olduğunu düşünüyor. Kolluk ihtar etmesi, ihtarın herkes tarafından duyulması ve ihtarattan sonra da makul bir süre dağılmaları için tanınması gerekiyor göstericilere. Dediğiniz gibi kendiliğinden ortaya çıkan ihtiyaçları gidermek için gösteri hakkını insanların kullanması anayasal bir hak ve zaten isteseler de bildirimde bulunamazlar. Dolayısıyla Metin Feyzoğlu'nun yaptığı değerlendirme hem kendi hem de fiili duruma yakışmıyordu ve hukuka ve fiili duruma aykırı idi. Neyse ki geç de olsa bütün mağduriyetlerine rağmen baro başkanlarımız yürüdüler. Ama Ankara'da ne oldu sonrasını da kendilerinden dinlemek istiyorum doğrusu <gülüyor> öbür hafta. Dolayısıyla tekrar başkanımıza katılırsa kaldığımız yerden devam ederiz. Ben çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben de çok teşekkür evet. ediyorum davet ettiğiniz için. Evet. Ee, yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak için e, herkese hoşçakalın diyelim ve e, hakikaten bu Ankara'ya sokulmayan Türkiye'nin e, 64 baro başkanına yönelik polis şiddetinin aslında siyasi iktidar için e, çok önemli bir e, karne notu olduğunu da ifade edelim. Herkese hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. İyi günler. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel